Hocam şimdi sizin internette çokça sevilen e, bu meşhur capsileriniz var. Biz sizinle bir program atmakla evet. konuştuk. Bu cahillik meselesi çok al evet. başına gidiyor. Bir izleyicimiz bununla ilgili şahane bir soru sormuş. Diyor ki kıymetli hocam cahilliğin tarihini yazmayı düşündürmüşsünüz müsünüz? Ya, acaba yazarsanız nereden başlarsınız? Aa insanlık kadar eskidir. İnsanlık kadar eskidir ve hiç eskimeyecek. Elhamdülillah hiç eskimeyecek. Yani cahilliğin çeşitli formları olabilir. Yani bu çok enteresan evendim cahillik ahlaksızlık Peki ahlaksızlık eskiyecek diye bir şey yok ki Hep olacak Ben her zaman bir anekdotu zikrederim Golda Meir'e sordular İsrail'in kurucu Babalarından analarından Efendim dediler siz bu toplumu nasıl değerlendiriyorsunuz Vallahi dedi biz siyonist olarak mücadeleye başladığımızda Biz öyle akıllı ...öyle uygar bir toplumuz ki... ...herkesten iyiyiz... ...bu memlekette ne hırsızlık olur... ...hele hele korupsin ya... ...korapsın şey... ...rüşvet, alaksızlık, ...ihtikâr ve iltisa... ...hiç olmaz... ...falan diye bakıyorduk diyor... Böyle. ...o vardır şeyini yüceltme... ...yani kendini... ...ama diyor şimdi Allah'a şükür... ...hepsi var dedi... <gülüyor> ...yani bu çok önemli bir şey... <gülüyor> Çünkü sen de insansın ve bunların hepsinin olması lazım senin içinde. Mühim olan zaten devamlı öbürüyle bunun arasında bir mücadelenin bulunması. Daimi surette birilerinin öbürkülerine göre cahil olması. Veya her insanın kendi içinde bazı cahil sehalet unsurlarını davranışlarını, cahilane davranışları barındırması. Siz önemli, cahillik kötü bir şey değil. Asıl vahim olan yarı cahillik diyorsunuz değil mi? Yarı cahil. Ne demek yarı cahillik? E, bu yarı cahillik işte maalesef Cahil olduğunu bilme bir durumu mu? Bu 19. 20. yüzyıl eğitiminin getirdiği bir şey. Çünkü vatandaş toplumu insanlara okuma yazma öğretmek ve bazı şeylerin anlatılabilmesi gerektiğini haklı olarak önerdi. Yani şimdi bu eğitimin şeyi mesela Bell-Lanchester metodu diyor Britanya'da hmm. işçi sınıfı. Şimdi okuma yazma dediğin zaman İngiltere'de işte 25 kişilik sınıf düşünülüyor. Veya işte aristokratlar zaten bebelerini evde hoca tutuyorlar falan. Birdenbire 200 çocuğu 300 çocuğu bir salona doldurup okuma yazma öğretme işi başladı. Ne yapıyor hocalar çabuk öğreneni? zeki olan velidi sıranın başına oturtuyor onlara öğretiyor o yanındakileri öğretiyor böyle uzunlamasına sıralar bunun çok zavallı bir metot olduğunu düşünüyorsun fakat sonunda iyi kötü herkes bazısı çok iyi bazısı şöyle böyle bir okuma yazma öğreniyor duvardaki ilanı okuyor işte gazetedeki önemli tebliği okuyabiliyor bilmem ne bilmem ne ve onun getirdiği vokabüllere bilgi kelime hazinesine sahip oluyor. Bu tabii bu tip bir eğitim, bu yarım eğitim. Mesela Danimarka'da, Almanya'da herkes okuma yazma biliyor fakat hiçbir şey bilmiyor. Sonunda sosyalistler dediler devrimin bu parçası tuttu ama pek işe yaramadı. Forkshochschule denen halk yüksek okulları akşamları. Hem de içkiden falan kurtarıyor şeyleri yersiz yurtsuz böyle gidip de paplara meyhanelere yığılıp içip içip evlerinde kalınacak oturulacak yer yok çünkü doğrudur. Hatta bir yatağı iki kişi paylaşıyor gündüz ve gece vardiyası. Böyle bir okullar kurdular insanlara coğrafya, tarih, politika falan anlatan. Bunu önce sosyalistler yaptı ardından kimse hemen... Rakip firmayı kurdu, rekabete girişti bunlarla. Bu gitti ama şurası bir gerçek 20. yüzyıl yarı cahil bir kitle yarattı. Kendinden çok emin, budu budu konuşan, her şeye karışan fakat hiçbir şekilde tabii fazla derin bilmeyen, bilmeye de gerek duymayan bir kitle yarattı. Entelektüelin geçmiş asırdaki önemli kanaat önderi olma, sürükleyici olma, mürşid olma vasfı gittikçe unutuldu. Batı toplumu bugün Aydın'a pek o kadar önem vermiyor. Kendini daha haklı ve doğru buluyor. Değişik vasfı. bir Aydın tiplemesi ortaya çıktı ya da değil mi? Yani evet. Yani daha yönlendirmeye müsait. O bu değişik aydın tiplemesi şöyle bir aydın tiplemesi. Anglo-Sakson ülkelerinde buna değiller çok iyi uzman. Çok iyi uzman öyledir. Şöyle buraya doğru geldikçe bizim ülkelere doğru böyle her şeye hizmet etmeye hazır. Orijinalite için her şeyi yapmaya hazır adam. Veya mutsuz adam böyle dolapların içine giremiyorsa. Mutsuz ve kendini kenarda hisseden bir adam. Mesela üniversitede diyelim adam Germanistik, Alman Edebiyat hocası Almanya'da. Sınıflar dolmuş. Hiçbir şekilde onun yeri yok artık. yani Zaten o ilim tıkanmış. Neredeyse çok şey yapılmış. Bu gidiyor Bolivya'daki insan haklarıyla ile. <gülüyor> Orta Doğu'daki bilmem neyle. Böyle bir karmaşık yapılı insanlar çıktı. Bu yüzden artık individual ee, yani bireysel entelektüelin yerine Bir takım enciolar ortayı sardı Sivil toplum kuruluşları Bunlar çeşitli yönlerden Ve şeydir bunlar bizim toplumda bunlar pek yok gelişen Herkes oradaki hareket için aidatı da kendi verir En mühim şey olan enerjiyi çalışmayı da kendi ortaya koyar Ve devamlı olarak İletişim ağı içindedirler Çalışırlar Bu bizde yok ve renk renktir Yani sosyalisti vardır Daha sağ düşüncecisi vardır Hristiyanı vardır Ateisti olanı vardır bunların içinde <gülüyor> Bu tip farklı farklı kuruluşlar Ve batı demokrasisinde Ben size söyleyeyim Eğitim bakanlığının Hatta ailenin yerini Bunlar tutmaya başladılar İnsanın şekillenmesinde ve parlamentonun başında asıl ağır demoklis kılıcı bunlar. Yani bunlardır. Bir dostum vardı rahmetli bir Avusturyalı Yahudi mühendis Rudolf Karl Burger çoktan öldü. Bu bir Viyana entelektüylikti çok eski kuşaktan 70'in başında işte oralarda tanışmıştık ve uzun zaman da ettik. Ee, bana dedi ki ben dedi mesela dedi Ecevit'i çok seviyorum dedi. Severim dedi. Na, tanışıyor, takip ediyor şey Türkiye'nin durumuna. E çünkü ben Sosyalist Parti dedi. Yani o zaman daha CHP'de Sosyalistlerden hemen değilmiş. girmemiş ama ben müracaatın değerlendirileceğini o ve arkadaşlarının dediklerinden anladım. Fakat dedi büyük bir hata yaptı dedi. Yani ee, Koalisyon kurdu dedi. Kuracak tabi dedi. Yani koalisyon önemli bir şey ve olacak dedi. İçişleri Bakanlığı verdi dedi. İçişleri Bakanlığı verdi dedi. Efendim dedim işte Marif için ona ona ver dedim. Aa dedi Marif'i kim takar bu asırda dedi. Aile bile artık önemli değil. Bir sürü kuruluşlar vardır toplumda. Onlar insanlar. Ve öyledir etrafına bak dedi. Ama dedi tabi İçişleri Bakanlığı devlettir Ana parti kontrolünde tutar dedi. Öbür parti de dedi, partner de dış işlerini tutar dedi. Aynen. Yani o ben oradan onu anladım ki yani beni bu şimdi siyasetimize uygulayıp uygulamamaktan vazgeçil bu şeyi. Ama bu bir görüştür, çok önemli bir görüştür ve bir devletin yapısında modernleşmede en önemli şey hakikaten. Bürokraside de asayiştir her zaman için. Asayiş ve savunma devletin vazgeçilmez iki unsurudur. Bunların içine el atarsan durum hiç hoş olmaz. Mesela şu İstanbul bölgesinde bir takım askeri alanların süratle imara açılması bence hiçbir şey değil. Hem yeşil saha ortadan kalkıyor. Hem de hakikaten savunma ve kamu hizmetleri için o arazilerin kullanılması düşündü. Efendim burası kırsal alan mı değil ya, ürben alanda, şehir alanda, metropoliten alanda daha da önemli.